Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiye. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın, Bir Dolap kitaba hoş geldiniz. Günaydın, Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, bir süredir hep yaz kitaplarından, tatil kitaplarından bahsediyoruz. Ee, okulların da açılması hadi nispeten yaklaştı diyelim. Ben ikisini ortalayan bir kitaptan bahsedeceğim bu, bu sabah. Ee, kitap Can Çocuk'tan çıktı. Ee, Stefano, Stefano Bordiglioni'nin e, Paolo'nun Düş Problemleri adlı. E, kitabı Bu Tolga Darcan tarafından çevrilmiş ve Mert Tugan tarafından resimlenmiş kitap. E, düş Problemleri adını bir kere zaten çok sevdim. Evet çok güzel geliyor çok kulağa güzel geliyor. Evet, ve çok yani, güzel şeyler çağrıştırıyor. Evet çağrışımı çok büyük yani çok e, geniş bir çağrışım yelpazesi var düş problemlerin. E, içerikte de aslında e, buna karşılık veriyor. Evet. İşte kahramanımız Paolo adında bir ilkokulu öğrencisi. Ee, i̇şte Paolo'nun canını sıkan bir durum var e, hayatında. Bunu nasıl çözebileceğine dair bir fikir geliştirmeye çalışıyor. Ee, Paolo e, aptal değil, olmadığını biliyor. Yani kendinden bu konuda bir şüphesi yok ama problemleri çözmekle ilgili bir sıkıntısı var. Yani bu problemlerle bir türlü baş edemiyor. Ve bunun nedenini düşünmeye başlıyor. En sonunda diyor ki ya diyor... Bence diyor sorun bende değil problemlerde <gülüyor> aslında çok haklı değil mi yani biz bizim içinde çok e, komik şakalara neden olan bir şey değil midir mesela bir havuz 3 dakikada doluyorsa 2 musluk onu 4 falan e kapat musluğu. Evet, hani <gülüyor> mantıksız. Evet değil mi işte o yüzden Paulo kendine bir e, yöntem bulmaya çalışırken e, düş problemlerini icat ediyor. Ee, bu diş problemleri e, pa Paolo'nun e, matematik problemlerini çözemediği problemlerde gördük sorunları da e, gideren problemler. Mesela şöyle bir problemi e, hemen bir tanesini okuyayım. Bu uzay gemisi problemi. Bir uzay gemisi 7.5 ışık yolu boyunca ses hızında seyahat eder. Sonra hızlanır ve 3.4 ses yılı boyunca ışık hızında ilerler. Yolun yarısındayken X gezegeni ile Y gezegeni arasında bir tekerlek patlar ve pilot lastiği değiştirmek için bir çeyrek saat kadar durmak zorunda kalır. <gülüyor> Ardından tekrar yola çıkar ve uzaylıları taşıyan bir uzay gemisiyle karşılaşır. Bunlar Kuk gezegeninin korkunç sakinleridir. Kuklular ona epey bir zaman kaybettirir çünkü Sıbroz gezegeninde yaşayan böceklerin oyuncak figürlerini zorla satmaya çalışırlar. Pilot yeniden yola çıktığında sinirlidir. Çünkü kuklular bu oyuncak figürleri ona yüksek fiyata satmıştır. Bu nedenle biraz sakinleşmek için papatya çayı içer. Sorular. Ha, pilotun adı nedir? 2- Sıbros gezegeninde yaşayan böceklerin oyuncak figürleri için sen ne kadar öderdin? Futbolcu kartları koleksiyonun var mı? Aynı futbolcunun birden çok kartına sahipsen onları başka kartlarla değiştirmek ister misin? Papatya çayı sever misin? <gülüyor> Çok güzelmiş. Ya bence çok önemli noktalara değiniyor. Yani eğer problem buysa sorulabilecek şeyler gerçekten bu yani. Hani çünkü değil mi o kafayla bakarsan evet. ya kuklular niye o figürler falan. Hani çünkü oradayız yani aslında. Kafa olarak oradayız. Hani musluktan ne kadar değil. Yani bu aslında. <gülüyor> ee, o yüzden böyle problemler yazmaya başlıyor. Yani kendi kendine evinde otururken e, bu problemleri yazmaya başlıyor. Ee, mesela şu, daha da hani e, Şeye nasıl söyleyeyim? Daha da tanıdık gelecek bir problem örneği mesela şimdi okuyacağım. Ee, yine Paolo'nun yazdığı bir problem bu. Orantısız bostan problemi. <gülüyor> Anlı çok güzel <gülüyor> bir kere. Ama öyledir ya problemler sinire kalırsın. Çiftçi hani ha, çift, da... bir, bir... çift, bak, çift, çift evet. çevreler bir, falan değil bir mi? Bir çift, çiftçi çeşit kenar yamuk şeklindeki bostanın çevresini tel ile çevirmek istemektedir. Yamuğun büyük tabanı 63,5 kilometre uzunluğundayken küçük tabanı 3 santimdir. Eğik yan kenarlardan biri diğerinin 23 no, 23'te 12'si kadarken diğer yan kenar gerçekten çok da çok iyiktir. <gülüyor> sorular. Çiftçinin çok fazla parası olmadığında göz önüne alırsak kaç rulo tel satın alması gerekir? Bak değil mi böyle sorular soruluyorlar? He. Çiftçi nasıl oldu da bu kadar garip şekilli bir tarla satın ha, aldı? Ha evet yani. Can alıcı soru bu. <gülüyor> ne işim var arkadaşım o tarlada yani? Ya da çiz, çevirmesin. Oraya evet yani, şey, yani kavak eksik. Bak yine can alıcı bir başka soru. Sence bu kadar orantısız bir tarlada ne yetişiyordur? Ne yetişir <gülüyor> orada yani? Bir ağaç dikmeyi ve onun büyüyüp büyümediğini takip etmeyi denedim mi? Heh i̇şte al sana Bizim soru. Bizim böyle bir merak e, sorusu. E, sonra bak aa, bu da çok eğlenceli. Tavuk problemi. Adı güzel bir Tabii, kelime. Bir çiftçi 8 dam uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip dikdörtgen biçimli bostanına tavukların girmesini engellemek için hazırlık yapmaya karar verdi. <gülüyor> Böylece her bir tavuğun etrafını tel ağ ile sarar. <gülüyor> Sorular bir tavuğun çevresinin bir horozun çevresinden daha küçük ama bir civcivinkinden çok daha büyük olduğunu hesaba katarsak çiftçiye ne kadar metal tel gerekecektir? Bu deminki bostanın sahibi olan Ta çiftçi acaba? Tabii aynı çiftçi büyük ihtimalle. <gülüyor> Yani işte böyle. Ya da mesela işte tenis kortu problemi soruyor. Tenis kortunun etrafında koşan bir çocuk var. Oynayan iki çocuk var tenis bu arada. <gülüyor> i̇şte mesela şunu soruyor. E, onların raketlerinden kaçmak için ne kadar hızlı koşmalıdır? E, bu, tenis oynayan iki arkadaş diğerinin koşmasından kaç dakika sonra sıkılmaya başlayacaktı? Mesela, <gülüyor> gerçekten bunlar esas sorular. Yani bu tip problemler diye düşünüyorum. İşte Paulo bu problemleri yazmaya başlıyor. Bir tane kırmızı kaplı bir defteri var. Kırmızı kaplı defterde e, hani bunu yapmaya başlıyor. Bunlar son derece yaratıcı metinler aslında evet. ee, ve bunu bir yandan böyle kendinden çok memnun kalıyor bunu yaptığı için. Ee, ama mücadele ettiği bir şey var Paolo'nun. Paolo, Paolo e, ilk okula gidiyor ve Bayan Bombardi'nin sınıfında ee, bir de e, Paolo'nun kafasında yaşayan Bayan Bombardi var. <gülüyor> ya bu ben, ben çok önemsedim bunu. Yani kitapta böyle bir şey olmasın çünkü bu e, muhtemelen ee, birçok çocuğun e, ve birçok yetişkinin hala daha e, çocuğu, çocukluğu geçtikten sonra da hala daha e, zihninde barındırdığı bir tür ebeveyn karakter. Ebeveyn derken bir otorite karakter. <gülüyor> karakteri bu. Kurallara bağlı bir tip. Ya da mesela sürekli hani şeyde vardır ya bu mesela yaratıcılığı ortaya çıkarmak için hazırlanan kitaplar vardır. İşte yaratıcılığınızı <gülüyor> ortaya çıkarmak. Orada hep söyler ya mesela içinizdeki canavarlar sürekli sana sus yapma. Bu yaptığın şey çok aptalca. Sen ne kadar salak bir insansın ki böyle bir resim yaptın falan diyen evet. bir iç ses vardır ya hani evet. sürekli. İşte o iç sesin ...temsili bu Bayan Bombardi. Çünkü diyor ki... ...bu kadar saçma problem yazılır mı çocuğum? Sen Kafasındaki yandın. Bayan Bombardi'den Kafasındaki Bayan Bombardi. Peki evet. gerçek Bayan bombardı Gerçek Bayan Bombardi biraz hani sert bir öğretmen gibi geliyor bize... ...hani okurken. Ee, Paolo'nun gözünden öyle görüyoruz. Aha. Ama zihnindeki Bayan bombardı ...tam olarak her şeyi baltalamaya... ...yani bütün o yaratıcı enerjiyi baltalamaya... ...sabote etmeye... ...onu sürekli aşağılamaya ve hani... Böyle mesela bir şeye çekme işte salak dedin sen demin işte bunun da cezasını göreceksin falan gibi bir tip sürekli bununla mücadele ediyor. Ve bir yandan bu defterini arkadaşlarına göstermek için ölüp bitiyor. Ama çok da emin değil o kısmından. Çünkü dalga yani. geçeceklerini e düşünüyoruz. Bir de o bayan bombardı da bombalıyor hakikaten sürekli yani zihnindeki Aha. bayan bombardı. Fakat en sonunda işte ertesi gün okula gidiyor bir şekilde defter ortaya çıkıyor ve tabii şeydir yani öğrencilik hayatınızdan hatırlayın eğer öğretmen bir şey fark ederse bütün öğrenciler çoğunlukla diyelim inanılmaz bir dayanışma içine girerler ve gerçek olayı örterler yani hemen kamufle edilir o gerçek olay işte hani defter ortaya çıkmıyor bu sayede bir sürü ama birkaç çocuk problemlerden haberdar oluyor yani hatta bir iki tanesi haberdar olunca bir sonraki ders hepsi haberdar oluyor <gülüyor> Doğal olarak. Herkes problemleri okumak istiyor. Problemler çok beğeniliyor ve e, minik kağıtlara yazılmış siparişler yağmaya başlıyor. İşte e, futbol oynamaktan hoşlanan çocuk bana futbolla ilgili bir problem yazıyor. İşte bir tanesi kelebekleri seviyormuş. Bana kelebekli bir problem yazıyor. İşte Herkes neyle ilgileniyorsa hobisi neyse, ilgi alanı neyse, merak ettiği neyse. <gülüyor> sipariş problem. Sipariş şey. problemler e, istiyor. Ve tabi Paolo kendini çok daha iyi hissetmeye başlıyor bu sayede. Ve e, bir süre sipariş problem yazmaya başlıyor ama bir süre sonra Tabii ki e, herkesi memnun etmek mümkün değil. Aldığı siparişe uygun mesela işte futbol problemini diyelim e, yazıyor ama bu problemi sipariş eden çocuk Paolo'nun yazdığı futbol probleminden çok da memnun kalmıyor. O öyle mi yazılır aslında böyle yazılır falan gibi. Bir... <gülüyor> Otur kendin yaz o zaman. İşte zaten buna niyet etmeye başlıyor çocuklar bir süre sonra. Ve e, defter bir şekilde e, şöyle düşün şimdi Paolo'nun bir Paolo kendi elleriyle bir hazine yaratıyor. Aha. Ve sonra bu hazineyi aslında herkese teslim etmek, herkese mal oluyor çünkü bir süre sonra. Buradaki e, Pablo'nun yaşadığı duygusal gerilim de e, öykünün içinde var. Çünkü o hani ona sahip olma isteğin, onu paylaşma isteğinle çatışıyor. Halbuki e, öyledir yani ya, evet. bir sanat eserini paylaşmamak onu yok etmekle aynı şey yani aslında. Evet. E, hani o yüzden. Ama hep sana ait kalsın istersin. Ama hep de sana ait kalsın istersen. Yani bu çelişkiler işte buradaki bu çatışmalar vesaireler de kitapta var. Ee, ve kitap boyunca mesela hapşırarak Bayan Bombardi değilden e, bir süreliğine kurtulabildiğini keşfediyor. <gülüyor> Paulo. Ee, ama hani onunla mücadelesi sürüyor. Hapşırmak geçici bir çözüm. Ee, ve o mücadele de çok önemli bir. E, burada hani alt öykülerden bir tanesi o. Ve bence çok önemli bir öykü. Çünkü o sesten kurtulmamız... ...aynı zamanda bu hani... Verme, ...vermek, vermemek, onu ortaya koymak... ...koymamak, hı hı. oradaki çelişki... ...bu çelişkiyi anlamamız... ...bununla e, yüzleşmemiş ve bütün bunların... ...hepsi aslında son derece... ...önemli e, çatışmalar... Çok ...yazar eğlenceliymiş. evet yazar Stefano, Stefano Borgiglioni... ...uzun yıllardır ilkokul öğretmeni... ...ve hala da ilkokul öğretmeniymiş... E, ...çok güzel okumuş bence... ...çocukları... ...yani hı hı. orada... ...hakikaten hakkını vermek lazım... Ee, çocukları gerçekten çok iyi okumuş. Zaten bu öğretmen yazarlar çok şaşırtabiliyor bizi gerçekten. Evet. Ee, çok güzel okumuş çocukları ve... Çocuklara e, bu sorulardan soruyor muydu acaba derste? Olabilir vallahi Çocuklardan almış da olabilir bazı soruları. Yani evet. onları dinlemiş de olabilir. Ee, toplamda bu e, kitap yani hem bu söz ettiğim alt öykülerdeki e, çatışmalar, mücadeleler. Hem e, bu düş problem fikri. Ee, bütün bunların bir araya geldi enfes bir kitap Paolo'nun düş problemleri ee, sanıyorum bir müzik arası verme evet. zamanımız da geldi o yüzden kısa kesmeye çalışıyorum kitabın adını bir daha tekrarla ee, istersen tamam, can için. çocuktan çıkan bir kitaptan söz ettim Stefano Bordiglioni tarafından yazılmış Paolo'nun düş problemleri ee, herkese tavsiye ettiğim bir kitap şimdi bir kısa bir müzik arası verelim ne çalacağız bugün Uh, Je Fisselio All I Really Want All I Really Need Is a song in my heart Food in my belly Love in my family All I really need Is a song in my heart Love in my family All I really need is a song in my heart Food in my belly and love in my family and All I really need is a song in my heart And love in my family And I need the To the seeds we sow To give the food we need To grow and all I really need Is a song In my heart And love in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 That I can grow up strong Take my place where I belong All I really need Is a song in my heart, love in my, really in my heart love in my family All I really need Is a song in my heart Food in my belly And love in my family All I really need is a song in my heart and love, love in my family 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. E, elimde bu sefer e, Türkiye'den bir kitap var. Yeni çıktı. Yani yeni dediğim çok yakın zamanda çıktı. Nazlı Deniz Güler'in ilk kitabı bu. Nar ve Elma kurdu. Resimleyen Sedamit. İletişim yayınlarından çıktı bu kitap. E, küçücük resimli. Ama siyah beyaz resimli. Neden siyah beyaz olduğunu da sonra çok söyleyeceğim. Çok minik bazı renk lekelerine rastlamak evet. mümkün. Evet aralarda evet. narlar var. Farklı renklerde lekeleri. Evet ama siyah beyaz önemli bu kitapta. Evet. Kitabın kahramanı Nar adında 3. sınıfa giden bir kız çocuğu. En sevdiği gün cumartesi. Ki niye öyle olduğunu anlayabiliyorum. Zaten o da çok güzel açıklamış. Çocuk. Çünkü cuma akşamı gelmek bilmez. Pazar günü de çok hızlı geçer. E, o yüzden cumartesi uzun süren tek tatil günüdür bence diyor. <gülüyor> e, hikayesi de böyle bir cumartesi günü başlıyor. Ama ben biraz NAR'dan bahsetmek istiyorum. E, NAR evin tek çocuğu, babası uzakta. Neden Hı. uzakta olduğunu e, kitabın sonlarına doğru öğreniyoruz. Ve, ve NAR yalnız bir çocuk. Hem babasını özlediği için... Ve ee, babası uzakta olduğu için yalnız hissediyor. Çünkü babasıyla daha önce yaptığı bir takım şeylerden bahsediyor. İşte annesi de çok çalışmak zorunda olan biri. Hatta bu hikayenin geçtiği hafta sonu da bütün hafta sonu boyunca iş yerinde. İşte narla yaptığı planlar da bu yüzden alt üst oluyor. Ee, normal alışık olduğumuz ya da dayatılan mı diyeyim kız hı hı. çocuklarından farklı bir çocuklar. O yüzden de yalnız. Ee, yani alışkanlıkları zevkleri diğer çocuklardan daha farklı farklı değil aslında o böyle biri ama o kadar çok tek tipleştiriliyor ki aslında çocuklar nar bir ayrık kalıyor, ayrık kalıyor. neden ayrık diye soracak olursan mesela en sevdiği renk siyah ve beyaz. Hı -hı. Annem siyah ve beyazın renk olmadığını söylüyor diyor ama e, yani aslında renklerin beyazdan oluştuğunu siyahın da renkleri kapattığını biliyorum ama e, ben e, siyah ve beyazı seviyorum diyor. Hatta siyah beyaz fotoğraflar çekiyor. Hı -hı. Bir fotoğraf makinesi var. E, kitabın bir yerinde e, çeker çekmez basıyordu. yani Eski bir polirolikler. Herhalde. Ya, herhalde. E, babası e, ona işte bu re, siyah ve beyaz fotoğraf ...alışkanlığını kazandıran kişi... ...birlikte fotoğraf çekerlermiş... Ee, ...siyah beyaz fotoğrafı... niye çektiğini anlatması da... Yani ...bu tanımlaması da çok hoşuma gidiyor... ...bu tıpkı anıları alıp... ...buzdolabında saklamak gibi bir şey... ...diyor... Ee, ...babası uzakta ve babasını özlediğinde... E, ...fotoğraflarına bakıyor... ...hatta hı hı. E, bir albüm... ...siyah beyaz diye bir albümü var... ...bütün anılarını orada biriktiriyor babası için... Ee, ve keşke her yer siyah beyaz fotoğraflardaki gibi olsaydı diyor. Yani böyle bir e, siyah beyaz sevgisi var. Mesela e, dışarı çıkıp hazırlanırken kendisinin çok hızlı olduğunu düşünüyor. Çünkü bütün giysileri siyahlı beyazlı. <gülüyor> e, neyi alıp giyse olur. Diğerleri evet, gibi işte yani yani bazı çok... kızlar bazen bir saatte bile çıkamazlar diyor. Uğraşmaya gerek olmayan bir model. Evet yani çok hayata bakış açısı böyle pratik düşünmesi. E, Basit. Evet basit çok hoşuma gitti Nar'ın e, bu yaklaşımı. E, halbuki siyah böyle ağırlıklı giyen insanlarda hep bir yani bu nasıl diyelim e, bunalımlı işte değil mi? Hani öyle e, etiketler hemen evet. e, yapıştırılır. E, halbuki siyah beyazdan bahsediyor ama çok güzel bir hayal gücü var mesela. Hı -hı. Yani kafası çok güzel çalışıyor Nar'ın. Zaten ara ara onun düşünce akışına da ...maruz kalıyoruz burada. Bir hikaye anlatmaya başlıyor. Cumartesi gününü çok sevdiğini ve anlatacağı... gün de cumartesi başladığını... Maruz kalmıyoruzdur da şahitlik ediyoruzdur. Evet. <gülüyor> e, bu cumartesi başlayan öykü gelmeden... ...böyle bir sürü sıçrama var. E, ama bunu düşünmeyi... ...şimdilik erteliyorum diyor mesela. O düşüncelerini <gülüyor> de <gülüyor> sıraya koyuyor. E, o da çok hoşuma gitti. Yani aklına o kadar çok şey üşüşüyor ki... ...onu hissettiriyor bize... Ve sıralıyor. Bir erteleyebiliyor yani bence bu büyük bir başarı. Evet e, mesela cumartesi yani denk geldikçe şimdi okurum ama işte cumartesi günü annesiyle yüzmeye gidecekken annesinin işi çıktığı için e, Nart tek başına kalıyor ve e, hazırlanıp işte parka gitmeye karar veriyor. Yani kendi kendine kalıp e, hı hı. çözüm de üretebiliyor. E, kendi ve, kendine yeten evet, insanlardan yani. bir bisikleti var elbette ki siyah. <gülüyor> Cicili, şu cicili bicili olanlardan değil diyor. Yani gerçekten hoşlanmıyor onlardan. Haklı. E, ve parka gidiyor. Parkta yaptığı şey ağaçlara sarılmak. Yani parkta evet. yapmayı en çok sevdiği şey. Hatta onlara isim bile takıyor. İşte babasıyla babam buradayken cumartesi günleri gider onların ağaç, isim, fotoğraflarını çekerdik diyor. İşte bir tanesi uzun. Uzun. Gerçekten çok uzun bir ağaç ve Tam da o gün işte Uzun'u ziyaret etmeye karar verdiğinde Uzun'un yanına bir gidiyor orada kımıldayan bir şey var. Neymiş bu diye bakınırken uzaktan tam göremiyor yaklaşıyor ve bir bakıyor bu bir elma kurdu. Ve elma kurduyla konuşmaya başlıyorlar işte elma kurdu o kendi adının hikayesini anlatıyor. Normalde e, bu hikayeyi kimseye anlatmam ama Elma Kurdu'nu anlattım. Bir arkadaşlık başlatmak kolay değil diyor. Yani <gülüyor> kendi adının hikayesiyle başlamak da çok hani özel e, bir başlangıç. E, Elma Kurdu da annesini kaybetmiş, kaybolmuş. E, ağlamaya başlıyor işte An, e, neden, e, başına neler geldiğini anlatmaya başlıyor. Böyle bir dostluk başlıyor aralarında. E, Sonra işte annesini bulmak için ne yapabiliriz diye çözüm üret. İşte fotoğraflarını çekip ilan basabilirim diyor. Bu arada elma kurduğu şapka çok sevdiği için işte eve gittiğinde ona bir şapka veriyor. Çok yakışıyor. <gülüyor> Şapkalı pozunu çekiyor. Bari böylece şapka sevdiğim herkes görsün diye böyle bir şeyleri de var. Ha, elma dertleri kurdu, de var ikisinin de farklı farklı e, Elma dertleri. kurdu da kendine has bir tip yani. Evet evet. Ama işte narın annesinin elma kurdunu görmemesi lazım. Yani burada bu elma kurdunun narın annesinin e ha, narın evet annesini saklanıyor zaten. Lazım. Hani, öyle bir cumartesi gecesini öyle geçiriyorlar. Pazar gününe sarkıyor hikaye. Bu elma kurdunun yani gerçekten yaşanmış bir şey mi yoksa Sem <gülüyor> Yaşanmış bir şey <gülüyor> Olabilir. Ee, <gülüyor> Şapka takan elma kurdu evet, güzel. Yani fantastik bir masal mı yoksa böyle e, birçok çocuk buradan başka anlamlar da çıkabilir. Yani hayali arkadaşı olan çok çocuk var. Hı -hı. Ya da bunların yalnızlığının bir tür simgesi gibi de geliyor elma kurdu. Sonuçta aralarında çok güzel diyaloglar var. Çok sevimli bir arkadaşlık kuruluyor. Ve en sonunda nar tekrar elma kurdunu uğurluyor yalnız kaldığında ona dair yine bir şeyler görüyoruz işte babasıyla ilgili bir takım şeyleri öğreniyoruz macera yaşamak eğlenceli aslında ama yine de güzel bir uyku gibisi yok diye böyle çok yalın bir biçimde de son, sona erdiriyor hikayeyi elma kurduyla buldukları çözüm ve işte elma kurdunun Annesini bulup bulamadığı, işte narın ona ne şekilde yardım ettiğinde artık zaten çok kısa bir kitap olduğu için her şeyi anlatmayayım. Hı. Okurlar kendileri okuyup görsünler. Kitapta Kitaptaki resimler Sedamit'e ait. Hı hı. Çok güzel siyah beyaz desenlerle, yer yer böyle motiflerle hı hı. süslenmiş. Mesela çok böyle... Hani lekelerden ve böyle basit çizgilerden oluşan çizimlerin içinde birden birdenbire e, sine siyah beyaz ama çok e, nasıl diyelim e, hani gerçeğe yakın çiçek bitki çizimleri var evet. mesela onları görüyorum şimdi sen sayfaları çevirdikçe. Evet ağaçların çağırda. üstüne ilan asıyorlar ve e, mürekkeple sanırım yapılmış çiçek. Ama işte o karşılıklı İçi, çok güzel yani. Evet çok böyle stilize motiflerle doldurulmuş elmalar dökülüyor ağaçlardan. Evet. Bazı yerlerde işte narlar var. Narlar kırmızı. Hı hı. E, elma kurdumuz nar yemeği çok seviyormuş. Zaten başına ne geliyorsa ondan geliyor. Ha, bu da ilginç bir durum. Elma kurdu ama nar peşinde. Evet yani o da yani nar sıra nasıl dışı. ki insan çocukları arasında sıra dışıysa elma kurdu da... Sıra dışı elma... değil de ayrık diyelim. yani. Evet değil mi? farklı. Yani, evet. yani e, herkesin alışık olduğu şeylerin birazcık daha dışında işte elma kurdunun nar yemeği sevmesi gibi... Ee, bazı yerlerde işte mesela Nar'ın odasında duvarda iki tane resim asılı biri annesi çünkü anneyi daha önce hmm. e, kitabın hmm. başında görüyoruz diğeri de babası hmm. ee, o fotoğraflardaki, yani o, o fotoğrafların orada o şekilde asıldırması durması da çok hoşuma gitti işte e, bir yandan sürekli babayı hatırlatıyor babası sürekli aklının köşesinde zaten e, hep Nar'ın da ağzında ya babası aslında ciddi bir e, nasıl diyelim figür Nar'ın hayatında ve evet. öykü boyunca da hep onlar, evet. yani bu özlemini dile getiriyor diye anlıyorum. Evet onu. yani hem öyle hem de Nar'ın e, nasıl diyeyim kendi ayakları üzerinde kendi isteklerinin hmm. desteğinde ay, ayakta durabilen bir çocuk olmasının nedeni de babası ya da işte annesi e, işe gitmem gerekiyor diyor ve Nar evde yalnız kalıyor. Yani günümüzde çok da rastlamadığımız şeyler bunlar yani. Güvenilen hı hı. ve özgüveni de bu biçimde gelişmiş bir çocuk. O yüzden bu yani Nar'ın kişiliğinden ben çok hoşlandım. Hı hı. Onun anlatım biçiminden de hoşlandım ve zaten çok çabucak onun işte bir gününe tanıklık edip hikayesini dinlemiş gibi oldum. O basit basit sözcü çok önemli bir sözcüktür yani hani değil mi? Çok evet. böyle güçlü bir sözcüktür basit sözcü ve sanıyorum burada e, asıl e, çarpıcı olan şeylerden birisi de basitlik. Evet. Şimdi senin anlattıklarından böyle anlıyorum yani hem e, narın yaklaşımları hem öykünün kuruluşu da sanıyorum aynı. Çünkü finali çok güzel. iyi, iyi bir uyku gibisi şey yok, iyi günler yani hani değil mi orada pıt diye alıyor. Evet e, ama o hafta sonu da ne kadar da önemli bir şey oluyor hmm. aslında. Ee... Tekrar kitabın adını, yazarın, çizerin de hatırlatarak bitirelim istersen. Ee, Nazlı Deniz Güler kitabın yazarı, ee, Nar ve Elma kurdu, Sedamit resimleri, iletişim yayınlarından çıktı. Oh güzel bir kitapmış. Evet. Ee, ağzına sağlık. Ee, bu haftalık da bu kadar. Evet gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir dolap kitap. Çeçin Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye Kitap Dostu sizin okulu sundu.